Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özerslan. Ben Ozan Mercan. Bugün, geçen hafta açıklanmış olan Yolsuzluk Algı Endeksi ile ilgili konuşacağız. Yolsuzluk Algı Endeksi, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün dünya çapında yayınladığı... En önemli çalışmalardan biri ve e, dünyadaki birçok ülkeyi bu sene e, bu seneki koşullara göre e, 160-176 tane ülkeyi e, yolsuzluğun algısına göre sıraladığı bir endeks. E, bu endeks son e, 15 yılı geçti 95'ten itibaren 17 yıl oldu. oldu 17 yıldır e, uygulanan bir endeks ve oldukça da hem hükümetler hem medya hem de ekonomi çevreleri tarafından e, dikkate alınıyor. Şimdi Corruption Perception Index diye de tanımlanıyor bu kısa e, ismi CPI. E, nedir CPI diye bakarsak CPI ülkeleri, e, ülkelerin aslında kamu sektörünü ve, e, ve politikacılarını o ülkenin yolsuzluğa katkısı nedir? O ülkenin algısı nedir dışarıdan bakıldığında? O ülke daha hani temiz bir algıya mı sahip yoksa yani yolsuzluğa bulaşmış bir algıya mı sahip? Bu açıdan değerlendiren bir indeks. Notlara baktığınızda notlar geçen seneye kadar sıfırla on arası değişiyordu ama bu sene... Metodolojide ufak bir değişiklik yapıldı ve yüze kadar e, gidiyor şimdi. Yani yüze e, doğru yaklaştığınızda o ülkenin e, algısı, yolsuzlukla ilgili algısı daha düşük ve o ülke daha temiz olarak adlandırılıyor. Bu düştükçe aşağı sıfıra doğru indikçe de o ülkenin e, yolsuzluk algısı yüksek. Bu ülke o yüzden yolsuzluğa bulaşmış olarak e, adlandırılıyor. E, bu tabii... E, şöyle de demek değil. Yani hani o ülke tamamen eğer yolsuzluk algısı düşükse ve listelerin yukarılarındaysa bu ülke tamamen de hani yolsuzluktan muaf değil. Yani hiçbir ülke hiçbir şey e, mükemmel değil e, bu çerçevede. Fakat buna ilişkin bir e, algı var. E, biz de bunun üzerinden konuşuyor olacağız. 2012 yılı e, endeksi sonuçlarını Şimdi 2012 yılı yolsuzluk algı endeksine bakmadan önce ben de metotla alakalı bir şey eklemek istiyorum. Oya Hanım'ın da belirttiği gibi yolsuzluk algı endeksi tam olarak yolsuzlukların ne miktarda işte rüşvet vermenin, irtikap suçlarının ne miktarda olduğunu anlatan bir endeks değil. Buna karşı bu konuyla ilişkili olabilecek kurum, kişi ve diğer olguların bu doğrultuda algılarının ölçülmesi. Bunun için e, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün kendi bir metodolojisi var. Ve e, bu metodolojide de belirttiği üzere e, yolsuzluğun aslını kendisine ve gerçek rakamını ölçmenin e, imkansız olduğunu belirtiyor. Çünkü netice itibariyle bu bir suç ve e, gizli yürütülen bir şey. Bunun kaydı asla ve asla tutulmuyor. Çok e, neticede böyle bir metot işliyorlar. Bununla birlikte geçen yılda bu yılı hemen kısa bir karşılaştırma şeklinde vermek istiyorum. Geçen sene toplamda 182 ülke üzerinden yapılmış bir araştırma iken... ...bu sene 6 ülke çıkarılmış çeşitli sebeplerden dolayı. Bu sene 176 ülke üzerinden bir endeks hazırlanmış. Aslında bu şöyle bir şey oluyor Ozan. Yani o ülkelere ilişkin metodolojiyle ile ilgili belki biraz sonra ayrıntı vereceğiz. O ülkelere ilişkin... En az bir ülkenin değerlendirilebilmeye alınabilmesi için en az üç tane onun hakkında e, bir araştırma uygulanmış olması gerekiyor o ülke evet. içinde. Eğer o uygulanamamışsa. O spesifik ülkede o zaman onu değerlendirmeye almıyorlar çünkü çok güvenilir bir sonuca ulaşmıyor yani bir ya da iki tane endeksten yapılan araştırmadan yapılan sonuçlar. Evet netice itibariyle bu altı ülkenin endeksten çıkarılmış olması sıralamalarda geçen seneye göre çeşitli kaymaların da ilk etapta <gülüyor> sebebi olmuş oldu. Tabi ikinci etapta da ülkelerin iyileşmesi ya da bu konuyla alakalı kötüleşmesi gelmekte. Şimdi hemen e, ilk sıralardaki ülkelere bakmak e, gerekecekse ilk onda herhangi bir değişiklik yok. Son yıllarda sürekli İskandina ülkeleri, e, Yeni Zelanda, işte İskandina ülkeleri içerisinden Finlandiya, İsveç, Danimarka, Danimarka, Finlandiya, Yeni Zelanda ilk sırayı 3 ülke olarak paylaşıyorlar ve yüz üzerinden 90 puan almışlar. Yolsuzluk seviyeleri gerçekten çok düşük olarak algılanmış. Hemen arkalarından İsveç geliyor. İsveç'in puanı ise 88. Burada dikkat çeken bir unsur hemen büyük ekonomiler G8 ülkelerinin yolsuzluk algı endeksi sıralamasındaki yerlere e, ilk on içerisinde sadece g8 ülkelerinden Kan'ada yer almakta e, Bunun dışında e, Amerika Birleşik Devletleri Fransa e, İngiltere gibi diğer e, g8 ülkeleri ilk konuun içerisinde yer almamakta onlar Hı -hı. E, ilk 20'nin içerisinde yer almakta Bununla birlikte e, son sıralara son sıralardan bahsedecek olursak yine 176 sırayı, sırayı son yıllarda olduğu gibi Somali 8 puanla, Kuzey Kore ve Afganistan, Üçlüsü ile paylaşmakta. Bunları Myanmar, Özbekistan ve Türkmenistan e, takip etmektedir. Tabi bu da e, bize şunu göstermekte. Yolsuzluk algı endeksi e, niteliksel olarak e, iç çatışmalar, e, kıtlık ve buna benzer e, güncel sorunlarla e, birebir ilgili olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında bir de büyük Aslında biraz demokrasiyle <gülüyor> de ilgili değil mi? Yani sanki demokrasinin kurallarının hani yerleşip uygulandığı ülkelerde sıkı sıkı uygulandığı ülkelerde bu algı genel olarak daha az görülüyor gibi geliyor bana. Elbette büyük fotoğrafa baktığımızda o şekilde netice itibariyle bu ülkelerde bir iç çatışma var ya da bir yönetsel sıkıntılar var ondan dolayı Zaten yolsuzluk algısı korkunç düşük seviyelerde oluşmuş oluyor. Aynı şekilde demokrasinin işlevselliği hatta birçok yerde demokrasinin olmayışı. Ancak burada şöyle bir nüans var onu da unutmamak gerekiyor. Örneğin demokrasinin olmadığı Katar gibi Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler çok üst sıralarda yer alabiliyorlar yolsuzluk algısında. O yüzden demokrasi nin olgusu ile ekonomik kalkınmışlığın ekonomik refah seviyesinin daha fazla bir ilgisi olduğu görülüyor. Yani evet monarşi diyebiliriz. Yani Katar'a mesela monarşi diyebiliriz. Tabii Katar yani direkt bildiğimiz monarşi demokratik bir cumhuriyet değil. değil. Ama hani İngiltere'de monarşi ona bakarsan ee, diğer bazı e ülkelerde öyle. Yani o monarşi <gülüyor> olup olmaması birebir belirleyici bir şey değil. Elbette bahsettiğin üzere ekonomik gelişme Kalkınma dediğimiz susuz. Evet ama orada da şöyle bir nüans var Ben hemen şuradan notlarıma <gülüyor> bakacak olursam Mesela büyük ekonomiler Son yıllarda çok hızlı büyüme kaydeden ekonomiler Bunların içerisine Türkiye'de giriyor tabii Mesela Çin 39 puanla 80. sırada Yani geçen yılda 75. sıradaymış 36 puanla Birazcık daha sırası gerilemiş Puanı yükselmiş Hatta Çin Komünist Partisi'nin bir önceki Lideri Hu Jintao Komünist Parti'nin kongresinde yaptığı en son konuşmasında eğer Çin günün birinde çökecekse bu yolsuzluk ile olacaktır diye bir hmm. vurgu yaptı. Çok önemsendiğinin ve Çin'in önündeki güzel günlerin diyelim bununla çok ilişkili olduğunun bir göstergesi. Onun dışında Hindistan yine çok hızlı büyüyen son yıllarda ekonomisi ciddi seviyelere gelen bir ülke. O da Çin'in arkasında 94. sırada 36 puanla yer almakta. Ee, Rusya çok kötü durumda. Yani e, Rusya e, ekonomik sistemini değiştirmiş olmasına rağmen, e, ideolojik e, yönetsel sistemini değiştirmiş olmasına rağmen hala 28. 133. sırada. Yani 90'lı yılların başından bugünlere baktığımız zaman yolsuzluk evet. algıda herhangi bir değişiklik, değişiklik göremiyoruz. Yok. Evet. Yani Biz... sistemsel olarak bir değişiklik oldu aslında. Hani devrimci denebilecek nitelikte de bir değişiklik oldu ama <gülüyor> e, sistemin kendisi yine böyle e, bu yolsuzluk algısı yüksek bir şekilde e, işliyor. Burada ben bir parantez açarak şeyi söyleyeyim. E, aslında bu ülkelere baktığında bu son bahsettiğin işte Çin, e, Hindistan, Rusya, Brezilya falan gibi ülkeler bunlar aslında hani bu işte e, 8 hani çok büyük ülke gelişmekte olan çok büyük ülke var o sıradalar ve bu şöyle de bir şey oluyor. Şöyle bir bulgu vardı. Yani bu ülkeler sadece kendi içlerinde işte yolsuz bir sistemin olumsuz etkilerini yaşamakla kalmıyorlar. Aynı zamanda büyüdükleri ve bu büyümeleri işte ihracat gibi kalemlere de son derece bağlı olduğu için bunu İş yaptıkları diğer ülkelerde de saçıyorlar aslında. Evet. Yani yolsuzluğun bu şekilde bir ithali de. oluyor. Evet, evet. ithali e, bunlar eliyle bu büyüyen ekonomiler eliyle de bir e, şey yükselmesi söz konusu oluyor. Evet söylediğiniz çok mantıklı. Örneğin e, bir şirket olduğunu düşünelim. E, tamamen bütün kurgularını ve bütün büyüme e, perspektifini yolsuzluk e, rüşvet ve çeşitli gizli ilişkiler çerçevesinde yapmış olduğunu düşünelim. Bu şirketin diğer ülkelerde yaptığı yatırımlar sonrasında haliyle orada kurguladığı kendi geleneksel anlayışı, kendi büyüme anlayışı, kendi hükümet ile ilişkilerini ...o ülkenin e, iç sistemine de götürmeye çalışacaktır. Haliyle bir yerlerden kırabilecektir o ülkenin... ...belki de yolsuzluk açısından ciddi sıkıntıları olmasa da... ...o e, şeyleri kırabilecektir. Ve sonrasında dediğiniz gibi e, onu da ihraç et, yolsuzluğu da ihraç etmiş olacaktır. Aslında burada hemen bir şey söyleyeyim. Genelde bu büyüyen ülkelerde, çok hızlı büyüyen ülkelerde... ...görülen bir trend ve buna ilişkin yapılan bir araştırmanın sonuçları... ...o yüzden bunu burada paylaşıyoruz. E, Paylaşmak istedik. Yoksaf birebir kurum değil hedefimiz. Burada bir ara veriyoruz, bir şarkı arası. Eric Clapton söylüyor, Alberta. Hang on, hang on, hang on, hang on. <gülüyor> Merhabalar, Şeffaf Gündem programındayız ve bugün Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksini konuşuyoruz. Radyosunu yeni açanlar için ufak bir hatırlatma yapalım dedik. Şimdi önce bir Türkiye'ye bakalım, Türkiye'nin notları nasıldı? Türkiye aslında ilk bu yolsuzluk algı endeksinin ilk uygulandığı yıllardan itibaren bu endeksin içinde. Ama hani sanki makus talihi çok değişmemiş gibi geliyor bana. Galiba 95'teki ilk notu Türkiye'nin 4.2 civarındaydı. Bu seneki notu 4.9 yani 4 bandında gene olarak giden bir süreç söz konusu. 2000'li yıllara baktığımızda bu kriz yıllarında özellikle tabii bu algı düşüyor. 2001'de falan 3.1'e kadar düşmüş. Sonra işte ekonominin iyileşmesiyle göreceli olarak bir iyileşme kat etmiş ama hani temelli bir değişiklikten aslında söz etmek çok mümkün değil Türkiye için. Aynı şekilde sıralama da e, çok fazla değişmemiş. Ben de hemen onu ekleyebilirim. E, dediğiniz gibi 95 yani e, uluslararası yolsuzluk algı endeksi yayınlanmaya başladığı yıldan itibaren e, Türkiye hep e, 50. sıralarda bazı yıllarda 60 küsür işte onlarda sizin belirttiğiniz gibi kriz sonrası e, dönemler. Mesela 2002 yılında 64. sıraya gerilemişiz ve en düşük notlardan birini almışız bugüne kadar 3.2 ile. Ama ekseriyetle dediğiniz gibi temelde bir değişiklik olmadığını e, görüyoruz. E, onun dışında Türkiye ile alakalı e, e, teknik biraz bilgi vermek gerekirse e, bu sene e, Çek Cumhuriyeti Letonya ve Malezya ile birlikte 54. sırayı paylaştı bir önceki yıl 61. sırada 4.2 puan ile yer almıştı. Bu arada Türkiye'nin puanı 49 ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü 50 puanı bir baraj puanı olarak değerlendiriyor ve Türkiye barajın hemen bir puan arkasında aslında bu bir ölçüde bu baraj bu noktada bir psikolojik baraj olabilir yolsuzluk konusunda. Türkiye'de bu bir puanlık farkı kapatmak için umarız bu sene bir takım değişiklikler ve bu konunun üstüne eğilir. Fakat gündemde olan üzücü bir şey var. Çeşitli kurumların sayıştay denetiminden çıkmış olması ve Türkiye'de bütçenin şeffaflıktan daha bir uzaklaşmış olması... Herhalde e, o bir puanlık farkı kapatmaktansa birazcık açacak gibi gözüküyor. Eğer evet. böyle devam ederse tabii. Ee, Türkiye'nin bu çerçevede e, karşılaştırabileceğimiz diğer e, şeylere de bakabiliriz. Avrupa Birliği ülkelerine ve OECD ülkelerine bakabiliriz. Çünkü Türkiye her iki bölümün de aslında hani OECD'inin zaten üyesi, Avrupa Birliği'nin de en azından e, aday üyesi. Hani bu çerçevede nedir aslında bizim içinde olmak istediğimiz lig e, neresi? Orada nasılız? Biraz da ona bakalım. Şimdi e, Avrupa Birliği ve Batı Avrupa e, özelinde baktığımız takdirde çünkü Doğu Avrupa, e, Doğu Avrupa'yı Orta Asya ile birleştirerek alıyor e, Uluslararası Şeffaflık Örgütü. Orta Asya birleştiği için otomatikman Doğu Avrupa'nın puanları çok e, gerilerde hı hı. olmuş oluyor. Türkiye'nin o e, bölge ile karşılaştırılması doğru bir Avrupa karşılaştırması olmayacağı için Avrupa Birliği, ve ekseriyetle Batı Avrupa ülkeleri hı hı. üzerinden bakacak olursak. Şimdi Batı Avrupa ülkeleri zaten e, birçok e, veri doğrultusunda en gelişmiş e, ülkelerin bulunduğu bölge olarak hı hı. E, tanımlanıyor. Yine yolsuzluk algı endeksinde de e, en yüksek puanlara sahip ülkeler Batı Avrupa e, ülkeleri olarak e, gerçekleşmiş. E, toplamda 30 ülke e, bu bölgenin içerisinde değerlendiriliyorken bu 33, 30 ülkenin içerisindeki 23 ülke 50 puan yani o yolsuzlukta baraj olarak nitelendirilen puanın üzerinde yer almış iken sadece 7 ülke bu barajın altında kalmış. İşte bunlar Çek Cumhuriyeti, Letonya, Slovakya, Romanya, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan. Romanya ile Bulgaristan'dan çok fazla söz etmek istemiyorum. Onlar zaten Avrupa Birliği'nin bu konuyla alakalı e, mimli e, diyebileceğimiz ülkeleri. Avrupa Birliği'nin çeşitli anlaşmaları, Avrupa Birliği üyesi yapılmalarına rağmen sırf e, bu konuyla alakalı düşük notlarından dolayı Avrupa Birliği'nin çeşitli anlaşmalarına dahil edilmiyorlar. Aslında o, bir de şey olmuştu geçtiğimiz yıllarda e, yani Avrupa Birliği'nin birebir sağladığı fonların e, özellikle bu ilk ülkeden yani Bulgaristan ve Romanya'dan hani bir şekilde buharlaştığı ve onun hani nasıl kullanıldığına ilişkin düzgün esaslı temelli bir açıklamanın da getirilemediğine ilişkin olaylarda olmuştu geçtiğimiz yıllarda elbette bu, bu konuya şaşırmadım açıkçası bu konuyla alakalı bu sene Yunanistan noktasında söylenecek çok söz var bir kere şunu en başta söylemek gerekiyor Yunanistan bu seneki yolsuzluk algı endeksinin en çok konuşulan ülkesi en çok tartışılan ülkesi olmuş durumda. E, haliyle bunda Euro krizinin büyük etkisi olduğu kanaatindeyim. E, zaten İtalya, İspanya ve Portekiz'in de Yunanistan kadar tartışıldığını, e, onunla birlikte sırasının da gerilere düştüğünü evet. ve puanın azaldığını görmekteyiz. E, aynı zamanda bu Euro krizi içerisinde olan Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz ülkelere Batı Avrupa dediğimiz o bölgedeki en az puan alan ülkeler e, olmuş olmaktadır. Ee, Yunanistan'ın puanının bu kadar gerilere düşmesi ve e, bu kadar sıralama olarak da gerilere düşmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi haliyle e, ekonomik kriz. Ve ekonomik krizle birlikte e, Yunanistan'ın e, iki sene önce e, <gülüyor> Avrupa Birliği'ne gönderdiği bütçe ile ilgili istatistiksel bilgilerinde bir takım yanlışlıklar yapmış olması, bir takım gizlemelerde bulunmuş olması... Ee, bu inanılmaz derecede etkilemiş olduğunu gösteriyor. Onun dışında yine Yunanistan vatandaşlarına sorduklarında e, vatandaşların %98'i ülkelerindeki en önemli sorunun yolsuzluk olduğunda hemfikirler. E, artı yine yapılan farklı bir araştırma e, Yunanistan'da bir yılda kişi başına 3000 euro civarında bir e, rüşvet alındı. E, ...olgusunun gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir. Yani Yunanistan her açıdan çok e, kötü durumda gibi gözükmektedir. E, tabii bunun en büyük etkeni Euro krizi ve kendi bütçe sorunları olduğu görülmektedir. Yani e, böyle büyük krizler olduğunda aslında böyle büyük skandallar olduğunda da... ...bu yolsuzluk algı endeksindeki algı da otomatik olarak bunlarla beraber... E, değişebiliyor ve e, yani bu bir anlamda da aslında hani çok da yadırganmayacak bir şey psikolojik olarak da açıklanması söz konusu olan e, bir şey diye düşünüyorum yani ekonomik olarak bir iyileşme varsa e, o ülkede e, o ülkeye mesela yatırım yapmak isteyen e, yabancıların e, o ülkeyle ilgisi e, arttığı gibi. O ülkenin algısının da düşük olduğuna inanıyorlar ve buraya gelebiliyorlar. Ama işte krizler olduğunda bunlar da büyük problemlere işaret ediyor bu finansal krizle aslında sadece Yunanistan değil, yani bütün dünyada bu çok büyük ülkeler, çok büyük ekonomilerde bunları gördük ve bu çerçevede de yani bu bir de işaret oluyor, yani bir işaret bir şey gibi oluyor doğrusu. Evet, hatta Yunanistan'da son günlerde çok meşhur bir e, gazetecinin e, tutuklanma olayı var. E, Kostas Vaksevenus e, isminde bir gazeteci. Kendisi 2000 civarında e, Yunan eski devlet memurunun, eski siyasetçinin İsviçre bankalarında milyonlarca euroluk hesapları olduğunu ortaya çıkarmak istiyor. Ve bu konuyla alakalı çeşitli e, haber araştırmaları yaparken bir şekilde tutuklanıyor ve hapis yatıyor. Hani gerçekten bu Yunanistan'ın son günlerde en çok konuştuğu ve üzerinde en çok düşündüğü konulardan birisi. İşte bu tip skandallar birçok ülkede etkiliyor. yani hani sadece içeride kalmıyor bu global dünyada. Bunlar çok büyük bir hızla yayılıyor ve yani işte ekonomik göstergelerle birlikte aslında bu Transparency International'ın özellikle de yolsuzluk algı endeksi uluslararası şirketlerin bir ülkeye yatırım yapabilirim ya da yapamam şeklindeki değerlendirmelerinin içinde bulunan önemli faktörlerden biri. Yani yolsuzluk algısı çok yüksek olan ülkelere bu uluslararası şirketlerin gitmekten çekindiğini de aslında onu bir faktör olarak en azından dikkate aldığını da görüyoruz. Evet. Bir son olarak da Arap Baharı'nı konuşacağız galiba onunla ilgili ufak bir iki Arap baharı... şey söyleyelim kapatalım. Yani Arap Baharı ile alakalı bir örnek vermek istiyorum. Tabi e, Arap Baharı'nı yaşayan Tunus, Mısır, Libya, Yemen, Suriye gibi ülkelerde e, son e, iki yılki yolsuzluk algısı daha önceki yıllara göre küçük bir oranda yükselmiş durumda. Yani çok ciddi oranlarda yükselmiş durumda değil yani düşmüş durumda değil. Zaten e, eskiden de çok çok çok düşük seviyelerdeydi puanları. Yani neticede daha da düşmüş değil inanılmaz bir ölçüde. Fakat e, şöyle küçük bir nüanstan bahsetmek istiyorum benim yakalayabildiğim. E, Mısır Mısır'ın yeni lideri Mursi eski rejimin üst kadrosunun elindeki ülkeden kaçırdığı tüm varlıkları bir şekilde şeffaf bir vaziyette vatandaşlara geri ödeneceğini, bunları halk için çeşitli... E, Sosyal politikalarda kullanılacağını açıkladı ve e, yolsuzluklarla bu ölçüde bu şekilde Hı -hı. mücadele edeceğini belirtti. Bundan dolayı algının yükselmiş olduğunu Mısır'da görüyoruz. Bir iki puan kadar bir puan artışına e, sahip olmuş. Bir umut oldu yani. Evet, bir umut olmuş açıkçası. Bunu e, çeşitli yabancı e, analistler de bu şekilde değerlendiriyor. Neticede. Evet. Ee... ...diğer ülkelerin başına... <gülüyor> ...diyelim. <gülüyor> Özellikle de Türkiye'nin... ...bu sene Türkiye'nin... ...notunun... ...çok çok ufak bir şekilde... ...bir algıda... ...çok minik de olsa bir... ...ilerleme kaydettiğini... ...görmüş olduk. Ama dediğimiz gibi... hani ...bu temelli bir değişime işaret etmiyor. Özellikle de ülke içinde yaşayanlar... ...açısından. Fakat... ...bu konuda gelişmeyi arzu ediyoruz... Bu haftalık bu kadar. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Herkese aydınlık günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.